7. Üçüncü cilt, elli dördüncü mektup. Bu mektup, han cihana, rahmetullahi teâlâ aleyh, yazılmıştır. Sağlam olan dine yapışmayı ve dünya işlerini yaparken, İslamiyete uymaya dikkat etmenin, din ile dünyayı birlikte kazanmak olduğunu bildirmektedir. Hak, sübhanehu, ve Teala razı olduğu şeyleri yapmaya kavuştursun, selamette olmanızı, kıymetli ve muhterem olmanızı nasip eylesin. Yüksek Peygamberi ve onun Ali hürmetine bu duamı kabul buyursun. Aleyhi ve aleyhi mussalevatü vet testimat. Farisi Beyt tercümesi. Kazanç ve saadet topu ortada duruyor. Meydanda kimse yok, süvariler görünmüyor. Dünyanın tatlı şeyleri ve geçici nimetleri ancak bu parlak dine uymakta yardımcı oldukları zaman faydeli ve helal olurlar. Dünya kazancı, ahiret kazancıyla birlikte olduğu zaman işe yarar. Ahireti kazanmaya yardımcı olmayan dünya nimetleri, Şekerle kaplanmış zehir gibidirler. Bunlarla ahmak olanlar aldatılmaktadır. Allahü Teala'nın bildirdiği tiryak ile bu zehirlere ilaç yapmayanlara yazıklar olsun. Bu şekerli, tatlı zehirleri, İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını yapmak güçlüğüne katlanarak tedaviyi etmeyenlere çok acınır. Kısaca İslamiyete uymak için biraz çalışan, biraz harekete geçen kimse, sonsuz olan kazançlara kavuşur. İslamiyetin emirlerine ve yasaklarına uymak çok kolaydır. Fakat az bir gaflet ile ve gevşeklik ile de bu sonsuz nimetler elden çıkar. Uzağı gören, doğru düşünebilen akıl sahibinin bu parlak dine uyması lazımdır. Ceviz ile, kozalak ile oyuna dalarak, faydeli şeyleri elden kaçıran çocuk gibi olmamalıdır. Dünya işinizi yaparken, İslamiyet'e uymaya dikkat ederseniz, peygamberlerin, aleyhimüs salavat ve teslimat, yolunda bulunmuş olur, bu sağlam dini nurlandırmış ve yaşatmış olursunuz. Bizim gibi, elinden iş gelmeyenler, senelerce, Halis ibadetler yapsak, din ile dünyayı birlikte kazanan, sizin gibi kahramanların derecesine yaklaşamayız. Ya Rabbi, sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle. Şunu da bildireyim ki, bu duacınızın kağıt parçasını size yükselten kıymetli Hace Muhammed Sayit ve Hace Muhammed Eşref, sevdiklerimizden ve yakınlarımızdandır onlara yapacağınız ihsanlar bu fakiri çok sevindirecektir Allahü Teala kıymetli işler yapmanızı nasip etsin ve şanınızı yüksek eylesin